844, numaralı konu, Ayşe validemizin Hazreti Peygamberi kıskanması, evet, Ayşe validemiz şöyle anlatıyor, yanımda kaldığı zamanlardan birinde bir gece Hazreti Peygamber kalkıp dışarı çıktı, bunun üzerine ben, acaba diğer hanımlarından birinin yanına mı gidiyor, diye düşünerek onu kıskandım, döndüğünde kendisine karşı davranışımdan kuşkulanan Hazreti Peygamber, ey Ayşe, ne oluyor, yoksa beni kıskandın mı, diye sordular, ben de, benim gibi bir kadın senin gibi bir erkeklerim, Erkeği nasıl kıskanmaz, dedim, Hazreti Peygamber, sana bu ivayı şeytanın vermiştir, buyurdular, ey Allah'ın Resulü, benim şeytanımda mı var, dediğimde de, evet, vardır, dediler, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, peki senin de beraberinde bir şeytan var mıdır, diye sordum, evet, fakat Allah Teala'nın yardımıyla o bana teslim olmuştur, buyurdular.